Şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Hasan-ı Basri Kaddesallahu Sirruh der ki, Bir kimse sevdiği, yanındaki tek bir hurmayı bile Allah rızası için sadaka verse, Bu ayetteki birre yani iyiye mazhar olur. 93. Ayet Tevrat indirilmeden önce,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 Bu iki ayetten anlaşıldığı üzere münafıkların gayesi ve planı Müslümanların yanında olanlardan menfaat elde etmek ve onların sırtından geçinmek için Müslüman gözükmek, diğer taraftan da onları dinlerini yaşamak istemelerinden dolayı sıkıntıya sokmak veya sıkıntılarına, imkanlarına rağmen seyirci kalmaktır. 120. Ayet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 ...ve zafer vermişti. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki, ...şükretmiş olasınız. Bedir, Medine'nin 151 kilometre güneybatısında, ...Mekke-Suriye yolu üzerinde bir köydür. Bedir Savaşı, Hicri 2, ...Miladi 624 yılında, ...Ramazan ayında olmuştur. 124. Ayet O vakit sen, Bedir'de müminlere...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 Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. 137. ayet. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir gör. 138. ayet. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine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 141. Ayet Bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. 142. Ayet Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ayırt edip ortaya koymadan, sabır ve sebat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? 143. Ayet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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Ali İmran Suresi 92-143. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul